Allahü aleykum ve Rahmetullahi Aleyküm. Hazırların Şeytan Allah'ın ismini lan, rahmanı rahim. Alhamdulillah, Rabbi alamin. Ve salatu ve salamu alla Rasulüna muhammede ve ala Ali ve Saeedine tuayyid. Arkadaşlar geçen derslerimizde son olarak olan da davet fıkı derslerimizde davet ve bulunması gereken özellikler konusuna devam ediyorduk. Bundan önceki derslerimizde anlatmış olduğumuz konu davette hikmet meselesiydi. Yani davetçinin hikmet sıfatına sahip olması gerektiğini, hikmetin gereklerinin neler olduğunu, bunları anlatmış olduk. Bugün ise Allah ve nasip ederse eğer yeni bir konuya başlayacağız davette bulunması gereken özelliklerden. 6. maddemiz davetçinin hitabeti düzgün olmalıdır. Davetçinin hitabeti düzgün olmalıdır. Yani insanları kendisine muhatap alan, özellikle de kalabalıklara hitap eden insanlar, e, hitap ederken hitabetlerinin düzgün olması gerekiyor. Şimdi okuyorum girişi sonra beraber izah ederiz inşallah. İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliklerden biri düşünmesi ve düşüncelerini konuşarak başkalarına aktarabilmesidir. Allah Rahman olan Allah, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı ve O'na beyanın kendini ifade etmeyi öğretti diyerek bunun nimet olduğuna dikkat çekmiştir. İslam, insana Allah tarafından verilen bu nimetin her türlüsünü onay vermez. Müslüman olanların sözün güzel olanını söyleyip, güzel olanına tabi olmalarını ister. Hani İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilikte bulunacaksınız. İnsanlara güzel söz söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız ve zekatı vereceksiniz diye kesin söz almıştır. Bu ayet Bakara suresi 83. ayet. Hitabet sözü güzel söyleme sanatıdır. Ve Rab'lerinin emrine uymak adına Müslüman davetçiler bu sıfata sahip olmalıdır. Rabbimiz Musa'ya aleyhisselam davet görevini yüklediğinde Musa kendisinde bulunmayan bu özellikten dolayı Rabbinden bir yardımcı istemiştir. Kardeşim Harun'un dili, beninkinden daha düzgündür. Onu benimle beraber yardımcı olarak gönder, beni doğrulasın. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum demiştir. Kasas suresi 34. ayet kelime Zaten önünüzdeki kağıtlarda da yazıyor. Şimdi kardeşler, ayet kelimenin en başında, yazının başında gördüğünüz gibi insanın konuşabiliyor olması Allah'ın insana verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Bakın Rahman suresi, Allah'ın nimetlerini saydığı ve kullarının nankörlüğünü de kullara hatırlattığı surelerden bir tanesidir. En çok, bir tek ayetin en fazla tekrar ettiği surelerden bir tanesidir. Ve tekrar eden ayet de şudur. فَبِأَيَّا عَلَىٰي رَبِّكُمَ تُكَذِّبًا Rabbinizin hangi nimetini yalanlayacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Bu nimetleri sayarken en başında nimetleri الرحمن عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ Rahman olan Allah insana Kur'an'ı öğretti, insana insanı yarattı ve insana beyanı öğretti diyor Allah Azze ve Celle. Beyan kişinin kendini ifade edebilmesidir, düşüncelerini, duygularını karşı tarafa aktarabilmesidir. Öyleyse şunu bileceğiz ki kardeşler, konuşabiliyor olmamız bizi diğer canlılardan ayırdığı gibi aynı zamanda Allah Allah'ın bizim üzerimizdeki büyük nimetlerinden inkar edilmemesi gereken, teşekkür edilmesi gereken nimetlerinden de bir tanesidir. Fakat Allah Azze ve Celle bize kendimizi beyan etmeyi verdikten sonra bu nimeti rastgele kendinizi beyan edin demiyor. Yani istediğiniz gibi konuşun. Aklınıza geldiğini direkt hemen dilinizden söyleyin. Allah Azze ve Celle bunu istemiyor. Müslümanlardan güzel konuşmalarını istiyor. İnsanlara hitap ettiklerinde, insanlara güzel söz ile hitap etmelerini istiyor. Bakın bu Bakara suresi 83. ayet önünüzde yazılı olan bizim için şu anlamda çok önemlidir. Allah bir kavimden söz alıyor. Bu kavim kim? Bizim gibi bir peygambere itibar etmiş. Bizim gibi Müslüman olan Beni İsrail'den bahsediyoruz Müslüman oldukları zamanlarda. Allah azze ve Zeyde onlardan ne söz alıyor kardeşler? Allah'a ibadet edin, ondan başkasına kulluk etmeyin, anne babaya iyilik yapın, yakın akrabaya iyilik yapın, namazı kılın, zekatı verin. Bakın bu en önemli esasların arasında bir de şöyle bir söz alıyor وَكُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَاً Ve insanlara da güzel bir söz söyleyin diyor Allah Azevede'de. İnsanlarla konuşurken insanlara güzel söz söyleyin. Şimdi ben bir Müslümanım, <gülüyor> Rabbim bana emrediyor. Bana diyor ki insanlarla konuşurken insanlara güzel söz söyle. Güzel söz nedir biliyor musunuz kardeşler? İşte hitabet, sözü güzel kılma sanatıdır. Yani hitabet sanatı, hitabet sıfatı nedir? İnsanın konuşacağı zaman ağzından bir kelime çıktığında rasgele değil normal olan bir kelimeyi güzel bir şekilde kılıflayıp güzel bir şekilde süsleyip insanların zihinlerinde insanların kalplerinde sözün kabul edilecek hale getirip bu şekilde karşı tarafa şey etmektir. Sözü aktarmaktır. Bu bütün Müslümanlar için geçerlidir. Fakat söz konusu davet olduğunda bu bir gerekliliktir. Yani davetçide hitabet olmazsa olmaz. Niye? Allah azze ve celle Musa Aleyhisselam'a nübüvveti verdiğinde Musa Aleyhisselam'a işte emretti. Şimdi peygamber oldu tamam. Bu sefer dedi ki git Firavun'u davet et. Firavun azgınlaştı, git Firavun'u davet et. Musa Aleyhisselam Allah'a ne dedi kardeşler? Dedi ki Ve ahi Harunu huwa أَفْصَحُ minni lisanan. Kardeşim Harun'u da benimle beraber gönder. Kardeşim Harun'u bana vezir kıl, bana yardımcı kıl. Sebep ne? Musa Aleyhisselam niye Harun'u istemiş? Çünkü onun dili benden daha fasihtir. O, مِنْ نِي Dili benden daha fasih'tir. Fasih ne demektir kardeşler? Fasih, konuştuğu zaman sözü çok güzel söyleyen, açık şekilde söyleyen, fusha dediğimiz, fasahat dediğimiz özelliği konuşmasında bulunduran kişi demektir. Demek ki biz buradan anlıyoruz ki, insanları davet edecek olan insanlar, ya kendilerinde fasahat, fasihlik sıfatı bulunmalıdır veya yanlarında fasih olan davetçileri bulundurmak zorundadırlar. Bundan dolayı maalesef hani bizim toplumumuzun problemlerinden bir tanesi nedir şudur? Her hoca konuşmak zorunda değildir. Keşke bunu ben de dahil bütün hocalarımız bilseydi. Yani birinin hoca olması onun davet yapması anlamına gelmez. Davet yapabilmesi için hocalıkla beraber ilim sıfatıyla beraber bir de hitabetin bulunması gerekir. Yani insanlara hitap ettiği zaman o hitabı o sözü insanlarda kabul edilir bir hale getirmesi gerekir. Onun için bugün mesela diyelim bir hocamızın hitabet yeteneği yoktur. Mesela ama alimdir, ilim adamıdır. Davet yapmasına gerek yok, ayıp değildir bu. Musa aleyhisselam bile peygamber olmasına rağmen konuşmayı iyi beceremediği için kendisi davet yapmamıştır. Kardeşi daha güzel konuştuğu için onu kendisine yardımcı tayin etmiştir. Bugün ilim talebesi olan kardeşlerimiz, hocalarımız davet yapmayıp kendileri kendi Allah'ın onlara öğrettiğini yanlarında bulunan Müslümanlara öğretmek suretiyle onları davetçi bir hale getirebilirler. Maalesef bu toplumdaki yanlış algı, mesela birçok yerde diyelim bir davet çalışması başlıyor. Müslümanlar düşünüyorlar, bizim bir eksiğimiz var diyorlar. Nedir? Aramızda işte bir ilim talebeti yok. <gülüyor> Rastgele akidesi düzgün olan herhangi bir hocayı getiriyorlar gel davet yap diye. Şimdi tabi adam konuşmayı bilmediği için yani normal, her insanın kabul edebileceği bir meseleyi dair aktaramadığından ötürü herkes reddediyor. Yani çok rahat fıtrata hitap eden e, bir meseleyi anlatacağım. Fakat kendinde bulunan eksiklikten, kendinde bulunan zaaftan ötürü söz kabul edilmeme veyahut da reddedilmeyle karşı karşıya kalıyor. Onun için her konuşan değil kardeşler, her bilen değil. Kendisinde hitabet özelliğini bulunduran insanlar toplumlara hitabet etmelidir. Toplumları kendilerine mukatap almalıdır. Ve bu da davette bir gerekliliktir. Bunun delili nedir derseniz işte Musa Aleyhisselam'ın kendi kardeşini kendi yanında dili daha açık olduğundan ötürü Allah'tan yardımcı olaraktan tayin etmesidir. Şimdi biz dedik hitabet sözü güzel kılma sanatıdır. Hitabet sözü güzel kılma sanatıdır. Hatırlarsanız hikmet dersinde size şöyle bir hatırlatmada bulunmuştum. Demişim ki normalde Herkes yani hikmet dediğimizde herkes hikmetin iyi bir şey olduğunu zaten kabul ediyor. Hikmet olmalı, hikmetsiz olmaz vesaire. Fakat hikmet nedir? Bir insanda hikmet bulunduğunda bu vakaya nasıl yansır? Bunu kimden öğrenebiliriz? Bunu hikmet sahiplerinin sultanı olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenebiliriz. Yani bakarsın onun hayatına, o nasıl insanları davet etmiş dersin demek ki hikmet budur diye. Yoksa biz kendimiz içini dolduramayız. Hitabet de böyledir. Yani davetçi açık lisanlı, hatip olmalıdır dediğimizde peki bir insan ne yaptığı takdirde hatip olabilir? Bunun yolu Aleyhisselatu vesselam'ın hayatına bakmak. O insanlara hitap ederken nasıl hitap ederdi? Bunları maddeler halinde çıkarmaktır. Çünkü bunları çıkardığınızda hitabet de kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yer yüzüne gönderdiği en fasih, en açık ve en hatip olan insanlardan bir tanesiydi. Şimdi Bunları tane tane okuyacağız kardeşler inşallah. İyi bir hitabetin gerekleri. 1. Muhatap alınan kitleyi iyi tanımak. Muhatap alınan kitleyi iyi tanımak. Sağlam bir tedavi için doktorun hastasını tanıması ne kadar önemliyse, hatibin muhataplarını tanıması da o kadar önemlidir. Biri bedeni hastalıkları tedavi ederken, diğeri manevi olanları tedavi eder. Hatiplerin sultanı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve kendisine hitap ettiği insanları iyi tanırdı. Ebû Mes'ud şöyle dedi. Resulullah'a hangi ameller daha faziletlidir diye sordum. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisi dedim? Ana babaya iyilik etmek dedi. Daha sonra hangisi diye sordum? Allah yolunda cihad etmek dedi. Ebû Hüreyre aynı sorunun başka bir zamanda tekrar Allah Resulüne sorulduğunu rivayet etmiştir. Resulullah bu sefer yani hangi amel daha sevimlidir, hangi amel daha faziletlidir sorusuna iman, cihad ve kabul olunmuş haç diye cevap vermiştir. Ayşe annemizde rivayetle Allah Resulüne soruldu. Allah'a en sevimli amel hangisidir? Az da olsa devamlı olanıdır buyurdu. Şimdi kardeşler e, dedik ki iyi bir hatip evvela iyi bir hatip olabilmek için muhataplarını iyi tanımak zorundadır. Bir insan hitap ettiği kitleyi tanımıyorsa o kitleye düzgün ve doğru bir şekilde hitap etmesi neredeyse mümkün değildir. Diyediksiniz ki, niye şunda? Dedi ki konumuzda bir hatibin muhataplarını tanıması, bir doktorun hastasını tanıması kadar önemlidir. Yani mesela siz bir doktora gittiniz, sizin hakkınızda hiçbir tetkik yapmadı. Sizi e, muayene etmedi ve sizden bir takım testler istemedi. Size dair hiçbir bilgisi yok. Sizde var olan bir hastalığı bu doktorun çözmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Genel bir takım şeyler söyleyecek, ondan sonra sizi geçiştirip gidecek. Şimdi doktor bedeni hastalıkları tedavi ettiği gibi davetçiler insanların manevi hastalıklarını tedavi ederler. Ma davetçiler insanların manevi hastalıklarını tedavi ederler. Yani mesela kanser nasıl bir hastalıksa kardeşler, şik de öyle bir hastalıktır. Evren nasıl bir hastalıksa faiz de öyle bir hastalıktır. Efendim işte zina nasıl şey, felç nasıl bir hastalıksa, zina, içki, kuma, kibir bunlar da aynı şekilde hastalıklardır. Doğal olarak davetçi bir topluma davet yapmaya başladığında aslında lisani i haliyle şunu söylüyor. Diyor ki ben sizin manevi hastalıklarınızı tedavi etmek, bu Kur'an ayetlerini sizin kalplerinizde şifa olmak için geldim ve işe başladım diyor. Doğal olarak hastalarını iyi tanıması lazım. Hastalarını iyi tanıması lazım. Bakın burada size üç tane rivayet verdim. Bu üç tane rivayette Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a farklı farklı sorular soruluyor. Birincisi, İdris Mesud. Hem İmam Bukhari hem de Müslüman rivayet ediyor. Ben Allah Resulüne geldim diyor. Allah Resulüne sordum. Ey Yüle Hamanî Ey Allah Resulü dedim. Amellerin en faziletlisi hangisidir? Bana dedi ki Allah yolunda şeydir. Vaktinde kılınan namazdır. Sonra Allah, anne babaya iyilik yapmaktır. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Şimdi en faziletli amelleri nasıl sıraladı? E, vaktinde kılınan anlamaz. Anne babaya iyilik, Allah yolunda cihad etmek. Aynı soruyu Ebu Ureyh'le diyor ki Peygamber'e soruldu. Yani bir başkası soruyor. Ey Allah'ın Resulü! En Allah'a sevimli olan, en faziletli amel hangisidir? Peygamber dedi ki Allah'a iman ve Resulüne imandır. Sonra Allah yolunda cihattır. Sonra kabul edilmiş olan bir haçtır. Aynı Peygamber'e aynı soru soruluyor. Fakat verdiği cevabın farklılığına bakın. Müslüm Ayşe annemiz, Müslüm Ayşe annemizden rivayet ediyor. Peygamber'e sordular diyor. Allah'a en sevimli gelen amel hangisidir? Aleyhisselatü vesselam dedi ki az da olsa devamlı olanadır. Şimdi burada bizim önümüzde iki tane yol var. Ya diyeceğiz ki aleyhisselatü vesselam Haşa ne dediğini bilmiyordum. Yani aynı soru kendisine göre, sorulduğunda kafasından ne estiyse onu söylüyordu. Bunu zındıktan başkası söylemez. Haşa ve kella. Ya da diyeceğiz ki aleyhisselatu vesselam muhataplarını o kadar iyi tanıyordu ki muhataplar soru sorduğunda muhatapların problemlerine göre onlara cevap veriyordu. Yani normalde en fazla mesela vaktinde kılınan namaz mı daha faziletlidir? Allah yolunda cihaz mı daha faziletlidir? Size soruyorum. Elbette ki cihaz, Allah yolunda cihat daha faziletidir. Şimdi Allah de kendi yolunda cihat edenler için ne diyor? أَعْزَمُ دَرَجَةً عِنْدَ Allah. Allah'ın yanındaki en büyük derece onlara aittir diyor. Şimdi Allah kendi yolunda cihada en büyük derece diyecek. Peygamber vaktinde sınılan namaz ondan daha büyüktür diyecek. Böyle bir şey düşünülebilir miyim? Böyle bir şey düşünülemez. Demek ki soruyu soran sahabenin veya o ortamda bulunan birilerinin, Peygamberin hitap ettiği toplumu, Cihat konusunda bir problemi yok. Yani sen cihat faziletlidir de desen, değil de desen. Adam zaten Allah yolunda cihat ediyor. Problem nerede? Problem vaktinde kılınan namazda ve anne babaya anne babaya iyilikte. Ne yaptı Ali İsmetül Toplumun problemlerini ön aldı. Anne babaya iyilik ve vaktinde kılınan namazı ön aldı. Bir başkası geldi. Demek ki akidevi meseleleri önemsemiyor. Ve orada akidevi meselelere çok fazla önem vermeyen insanlar var. Aleyhisselatu vesselam, akidenin amelden ayrı bir şey olmadığını, sadece amelin yetersiz olmadığını, imanın amel amelin de imanın ta kendisi olduğunu ki İman Muharibu hadise öyle bahmet ediyor zaten. E, el, el, el amel huve el, el, iman huve el, amel. İmanın bizzat amel olması bahmet diyor. İman ameldir, amel imandır. Delil, Ebu Hureyla'nın hadisi. Allah Rasûlü'ne soruldu. En faziletti, Allah'a en sevindi amel hangisidir? Allah Rasûlü dedi ki Allah'a ve Rasûlü'ne iman etmektir. dedi Allah Rasûlü. Ayşe annemizin yanında soruyorlar. E, tabi tabii bu kıssanın aslında bir tümü var. Yani peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın döneminde bazı insanlar bir an hissettikleri imanla çok fazla amel yapıyorlar. Yani hani bir gün vesselam Ayşe annemizin yanına giriyor. Bakıyor bir tane kadın konuşuyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam soruyor. Bu kimdir? Ayşe annemiz diyor falan dedin bu. Yaptığı amelleri anlatıyor. Peygamberimiz kızıyor. Me aleyküm bima tutiqun. Yani yavaş olun, gücünüzün yettiği kadar. inna اللّٰهَ la يَمَلُّوا hatta temellu. Siz bıkmadığınız müddetçe Allah bıkmaz. Yani siz amel yaparak neyin peşindesiniz? Allah'ı bıktıracağınızı mı düşünüyorsunuz? Mümkün değil. Az olanı yapın ama devamlı olanı yapın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani birden heyecana gelip çok yapıp, hiç yapmamaktansa... Hani bazı kardeşlerimiz var, ee, diyelim ki iyi bir vaaz dinliyor, iyi bir nasihat dinliyor. O gece gidiyor evvel sabaha kadar Gece namazı kılıyor. Ondan sonra bir daha bir sene boyunca gece kalkışı diye olan şeyi son bulmuştur. Veya Kur'anla ilgili bir ders dinliyor mesela eve kendini kapatıyor, Kur'anı önüne alıyor, böyle gözleri kan çanağına dönene kadar Kur'an okuyor. Fakat ondan sonra Kur'anı kapat, bir daha ki kadar hak getirecek Namazla ilgili bir ders dinliyor, kuşuyla alakalı. Böyle bütün dünya duruyor 2-3 rekat namaz kılıyor bitti, ondan sonra yine namaza durdumu mu dükkanın kapısını da açıyor. Veya namaza durdur mu bütün problemli dosyalar sanki namazın içerisinde açılıyor hale geliyor. Aleyhissalâtu vesselâm böyle bir şey istemiyor. Toplumun sorunu ney? O an hitap ettiği toplum heyecana gelip çok fazla amel yapıp, kısa süre sonra bakıp ondan sonra her şeyden vazgeçmek. Böyle yapmayın diyor Aleyhissalâtu vesselâm, gücünüz yettiği kadar az az ve devamlı olan amelleri yapın diyor. Burada nasıl ifade ediyoruz onlara? Allah'a en sevdiği amel hangisidir? Bakın vaktinde kılınan namazdır demiyor. Çünkü toplumun sorunu vaktinde namaz kılmak değil. Toplumun sorunu ee, dediğimiz gibi heyecana gelip çok amel yapmak. Öyleyse biz ne yapacağız kardeşler şunu yapacağız. İyi bir hatip olmak istiyorsa önce hitap ettiğimiz kitleyi iyi tanıyacağız. Onların sorunlarının ne olduğunu bileceğiz ve onların sorunlarını önceleyeceğiz ona göre Allah'ın izniyle şey yapacağız, ona göre Allah'ın izniyle konuşacağız. Şimdi, e, hocanın bir tanesini toplumun başına getirmişler, toplumun başına koymuşlar. E, o da almış, önüne kitabı şey, kitabı onların önüne koymuş, e, demiş ki işte bu toplumun sorunu ne? İşte hepimizin kendimi de buna dahil ederekten ahlak problemi. Yani Müslüman olan insanların itikattan daha ziyade ahlakla ilgili sorunları var. E doğal olarak ne yapılması lazım kardeşler? İyi bir hatip, ahlakla alakalı bir şeyler anlatması lazım. Öyle evet, hasır. Kitabı açmış önüne eski âlimlerin ahlakla alakalı bir takım anlattıklarını veya yazdıklarını başlamış millete anlatmaya. Şimdi eski adamlar neyi tartışıyorlar ben size onu söyleyeyim. Yani anlattığı konuyu söyleyeyim. Karşısındaki kitlenin dinleyiş yani ben onların yüzünü gördüm tabi de nasıl dinliyorlar hocayı. Şimdi eski âlimler öyle şeyler tartışmışlar ki Bugün biz bunları dile getirdiğimiz zaman yani komik olur, mesela İdn-i Kayın bir mesele aktarıyor. Bir adam diyelim ki tövbe etti, ne tövbe etti. Bu tövbeyi Allahı razı etmek için mi etti? Yoksa o günahın onun üzerindeki baskısından kurtulmak için mi etti? Arifler dediler ki kim yaptığı tövbeyi günahın şeyinden kurtulmak için yaparsa bu aslında Allah'a tövbe etmemiştir. Kendi günahlarından vicdanını rahatlatmak istemiştir. Ya hele biz bir tövbe etmeyi öğrenelim. Yani bir, bir, kendimiz için söylüyorum bunu. Şimdi sen bu kitabı açıp millete anlatabilirsin. Yani bunu şerhde edersin, bunu anlatırsın da insanlara fakat karşındakilerinde mankes bulmaz. Çünkü adamın öyle bir sorunu yok. Adam daha henüz Allah'a işlediği günahtan tövbe etmeyi bir şey. Tövbenin inceliklerini ve detaylarını öğrensin beraberinde. İşte bir harif Allah'ı zikrederken Misal örnek veriyorum, Allah'ın zikir esnasında, aklına cennet geldiğinde veya işte aklına şu geldiğinde, bunun onun Allah'a kulluğuna zararı falan. Arkadaşlar, hele biz önce Allah'ı zikretmeyi öğrenelim. Yani şu gafletten bir kurtulalım, e, toplumumuzdan önce bir Allah'ı zikretmenin gerekliliğini anlatalım. Ondan sonra bu gibi detaylara girebiliriz. Onun için kardeşler, iyi bir hatip, kendi toplumunun sıkıntılarını, kendi toplumunun sıkıntılarının seviyesini bunları bilen, ve bunlara göre konuşandır ki, konuşmuş oldukları insanların içerisinde yer etsin, insanların içerisinde mankes bulsun diye. İkinci olaraktan kardeşler, iki tane tane konuşup önemli noktalara vurgu yapmak. Tane tane konuşup önemli olan noktalara vurgu yapmak. Hitabın gayesi çok şey anlatmak değil, mesajı anlaşılır kılmaktır. Allah Resulü söylediklerini tane tane söyle, Önemli yerleri tekrar ederdi. Ayşe annemiz Allah Resulü sizler gibi hızlı konuşmaz, açık ve aralıklı konuşurdu. Dileyen onun kelimelerini sayabilirdi. Enes, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiğinde 3 defa selam verir, konuştuğunda kelimeleri 3 defa tekrarlardı. İmam Tirmizi rivayetinde bu Bukhari rivayeti dedi. Allah Resulü anlaşılmak için bir kelimeyi 3 defa tekrar ederdi diyor. Bakın kardeşler, iyi bir hatip insanlara hitap eden insan evvela şunu bilmesi lazım. Hitabetten gaye çok fazla konuşmak değildir. Hitabetten gaye mesajı anlaşılır hale getirip karşı tarafa ulaştırmaktır. Yani siz bir kitleyi diyelim karşınıza aldınız. Onlara ne anlatmak istediğinizi önceden belirlemiş olmanız lazım. Tanki gereksiz konuların içerisine girmeyesiniz diye. Onlara ne anlatacağınızı önceden belirlemiş olmanız lazım. Mesaj karşı tarafa ulaşmışsa, hitabetten gaye yerine gelmiştir mesela, mesela diyelim ki biz karşımıza bir vatandaşı aldık ve onu İslam'a davet ediyoruz, ona tevkidi anlatıyoruz. Ki biz gayemiz burada neydi? Evvela kimi tanımamız lazım. Mesela bu adamın problemi neydi? Diyelim, örnek veriyorum. Siz karşınıza bir tane e, tasavvuf evrinden birini aldınız. Başladınız ona ayetleri okumaya. Allah'a ibadet edin, Allah'a şük koşmayın. Peygamber bile şöyle demiş, beni yüceltmeyin, beni övmeyin, benim önümde ayağıya kalkmayın, anlattın. Şimdi adam da sizi dinliyor, siz de konuşmanızı bitirdikten sonra kendi kendinize diyorsunuz ki Allah diyorsunuz bu adamın kalbi ne kadar katı. O kadar ayet okudum, o kadar hadis okudum, adamda zerre değişiklik olmadı, beni dinledi, ondan sonra sustu. Problem adamda olduğu kadar, aynı zamanda problem sizdedir de. Diyeceksiniz ki niye? Şundan ötürü. Karşıdaki adam Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar etmiyor ki, karşıdaki adam Peygamber'in hadislerini inkar etmiyor ki. Sen ona habire ayet okuyorsun, hadis okuyorsun. Adamın kafasında şöyle bir mantık var. Adam diyor ki, biz Allah'ın kelamını anlamayız, biz Peygamber'in sünnetini anlamayız, biz günahkar insanlarız. Bunu anlasa anlasa, şeyhler anlar, veliler anlar, efendiler anlar. Onlar da diyor, bu ayetleri ve bu hadisleri bu şekilde yorumlamadığına göre. Ben de cahil olan bir adamım, ben sustum." diyor misal. Şimdi sen bu adama ayet okusan ne? Bu adama hadis okusan ne? Bütün dünyayı getirip adamın önüne koysan ne? Bir şey değişmez. Adam elbette ki seni dinlemez. Burada kastım şu değildir kardeşler. Biz bu adamıyla iman ettireceğiz. Haşa! O Allah'a nerede? Ama bakın muhatabımızın problemini anladığımız zaman, muhatabımızın sorunu nedir? Boşuna Allah kalabalığı yapmayız. Kendi kendimizi helak etmeyiz. Onlara ne yaparız kardeşler? Onun sorununu anlatırız. Mesela böyle bir adamın karşınıza aldığında tevhid daveti nedir ona? Allah'ın kelamının ve Rasulünün sünnetinin anlaşılabilir olduğunu anlatabilmektir. Yani ayetlerden, hadislerden bunun açık olduğunu anlaşılabileceğini karşı tarafa anlatmaktır. Mesela ben size bununla ilgili bir şey anlatayım. Bir yerde işte bir arkadaşımız Risale-i Nur'un mutlaka okunması gerektiğini hatta bana şöyle bir ifade de kullanmıştı. Ben normalde hani bir zamanlar birazdan mecburiyetten Risale okumuş biriyim normalde. Yahu demişti, ben çok şaşırdım demişti. Sen normalde Risale okumuşsun, ilim de okuyorsun demişti. Nasıl hani sen e, Risaleden böyle yüz çevirdin, Risale'yi eleştiriyorsun ben anlamadım. Normalde demişti, insan ilim okuduğunda Risale'ye daha çok bağlanır. Çünkü bütün ilimlerde var olanı Risale'de var olduğunu da görmüş olur. Böyle bir iddiası vardı arkadaşım. Ben de ona demiştim ki, sen e, tabi konu uzun bir konu, konunun öz, öz, öz, özü şu sonucu. Yani Risale çok açık bir kitaptır. Üstad Risale'de Kur'an ı Kerim'i baştan sonra tefsir etmişti. Risale'yi okuyan bir adam da Kur'an ı Kerim'i anlamıştır. Ben de ona demiştim kardeş şuradan bir tane meal alsana eline, bir meal almışsın, aç demiştim ona. Meali bir oku demiştim, o da okudu mealden. Oradakilere sordum. Abiler dedim şu okudu ayetleri anlamayan var mı içinizde? Yani bunun bir tefsire ihtiyacı var mı bu ayetlerin, bir açlığı yok, apacık ayetler zaten. Oradan bir tane Risale'yi ben çektim. Hani okumayı bilen biri olaraktan ben okudum. Allah için şu okuduğumu anlayıp izah edecek biri var mı dedim. Şurada yok. Yani bunun için ekstra bir hoca lazım. Ve hocanın Risale'yi izah etmesi lazım ki insanlar anlasın. Şimdi orada belki ben onu değiştiremedim. Hani ona benim bir faydam olmadı ama onun yanında bulunan insanlar meseleyi anladılar. Ha, gerçekten Allah'ın kelamı anlaşılır bir kitap. Fakat Allah'ın kitabını izah ediyor dedikleri bütün kitaplar izaha muhtaç olan kitaplar. Allah'ın kitabını izah ediyor denilen kitaplar, hepsi izaha muhtaç olan kitaplar. Önce mufatabımızı tanıyacağız kardeşler. Probleminin ne olduğunu bileceğiz. Ondan sonra anlatacağımız konuyu tespit edip, tane tane anlatıp ve önemli noktaların altını tekrar tekrar tekrar tekrar çizeceğiz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Enes radıyallahu anh'ın da dediği gibi. Konuştuğu zaman insanlar iyice affetsinler diye bazı kelimeleri üç defa tekrarlardı bazı kelimeleri üç defa tekrarlardır. <gülüyor> Hususen de bizim gibi insanlara. Diyeceksiniz niye? Bizim bir problemimiz mi var? Evet bizim bir problemimiz var. O da ne? Şimdi kardeşler biz teknoloji çağında yaşıyoruz. Hayat o kadar hızlı akıyor ki, bize de ve yüzeysel insanlar haline geldik. Bir şey derinleme, düşünme, derinlemesine düşünmesini kesinlikle başaramıyoruz. Sürekli böyle yüzeysel, hızlı hızlı. Hani bir şey duyduğumuzda üzerinde hiç durmadan hani bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki devam ediyoruz. O yüzden İslam böyle bir din değil. İslam tefekkür dini, İslam teakkul dini. Duyduğunu akletmek, aklettiğini hazmetmek, hazmettiğini hissetmek ve hissettiğini yaşamaktır. E şimdi e, toplum olarak bu da, biz de buna müsait değiliz. Doğal olarak dinlediğimizde veya konuştuğumuzda çok fazla meseleleri aslında idrak edemiyoruz. Sadece üzerinden geçiyoruz. Hatip olan insanların yaptıkları konuşmalarda ana mesaj neyse, karşı tarafa vermek istedikleri şey neyse Peygamberimizin yaptığı gibi bunu tekrar tekrar altını çizerekten bunu tekrarlamaları lazım ki karşıdaki insanlar bunu anlayabilsinler karşıdaki insanlar bunu hatır edebilsinler niye kardeşler? şundan dolayı ma tekerrara bir şeyi çok fazla tekrar ettiğinde insanların kalplerinde kararttılar şimdi bakın Kur'an-ı açın Kur'an-ı açın bazı şeyler var her sayfada neredeyse tekrar ediyor her sayfada yani Allah'ın rububiyeti, Allah'ın uluhiyeti, yerin ve göğün mümkün onun elinde olduğu, ahiretin sahibi olduğu, ölüm bunlar sürekli tekrar ediyor. Niye kardeşler? Haca sahabe anlamayan bir topluluk muydu? Hayır. Bir şeyin ana hatları ne kadar fazla tekrar ederse o kadar fazla insanların kafalarında kararttılar. Şimdi biz Müslümanlar normalde Kur'an-ı Kerim'den bu yöntemi alıp önemli meseleleri sürekli kendi aramızda tekrar etmemiz lazım, müzakere etmemiz lazım. Fakat maalesef aynı konuyu Müslüman kardeşlerimize iki defa anlattığımız zaman ya ben bunu görmüştüm diyor. E görmüşsün de anlamamışsın. Görmüşsün de yaşamamışsın. Yani tekrar tekrar dinlemen lazım ki bunu anlayasın. Bakın Hitler Kur'an-ı Kerim'in bu yöntemini almış. Psikolojik harpte Avrupa'nın üzerinde kullanmış ve bundan başarı elde etmiştir. Biliyorsunuz taavutlar arasında, diktatörler arasında yaptığı propagandanın en etkili olmuş olduğu iki tane diktatör, iki tane taavut var. Bunlardan biri Hitler'dir, bunlardan bir tanesi de Atatürk'tür. Yani bu taavutlara bakın. Mesela hepsi yaşadılar, öldüler, bittiler. Yani mesela Stalin geldi, Lenin'in mirasını yedi, onun yerine geçti. Bir öbürü geldi, öbürünün mirasını yedi. Tabi tamam, bu ikisi, bu iki taavut aradan 60-70 yıl 80 yıl geçmesine rağmen hala bunların seven, bunlar için ölen ve ana öncü olarak bunları kabul eden bir kitle var. Niye kardeşler? Çünkü propagandayı kullanmışlar. مَا تَكَرَّرَا Bir şeyi çok tekrar ettiğinde kafalara kazınır, diye. Yıllarca Hitler propaganda yapmış. ile alakalı, ile alakalı, milliyetçiliğin gerekleriyle alakalı, Alman ırkının üstün olduğuyla alakalı ve bu insanların kalplerinde ve gönüllerinde gelişmiş bir şey. Adam hiç düşünmüyor bile yanlış olabilir mi bu söylem, biz üstüne konmayabilir miyiz bunu düşünmüyor bile. Türkiye öyle, Atatürk bizi kurtardı, Atatürk bizi kurtardı, Atatürk bizi kurtardı, Atatürk bizi kurtardı. Şu anda Atatürk'ün bizi kurtardığına inanan bir nesil var. Atatürk, Osmanlı'nın bıraktığı mirası yiyen bir haramzadedir. Yani ülke topraklarının yüzde yetmişini satmış bir adamdır. Ülke topraklarının sınırlarını, çoğu akıl almaz, devasa sınırları getirip şu anki haritaya sığdırmış olan bir adamdır. Bizi kurtarmak bir yana veyahut da, da, da bizi demeyin de o dönemki insanları kurtarmak bir yana o dönemde kendisine miras kalmış olan toprakları bir haramzade gibi yemiş olan bir adamdır. Bunu bilen var mı peki? Bunu bilen yok. Niye kardeşler? Çünkü مَا تَكَرَّرَ تَكَرَّرَ Tekrar eden şey insanların kafalarında, kalplerinde yer eder. Onun için biz davetçiler olarak, kavmimizi Allah'a davet ettiğimizde en önemli olan meseleleri sürekli tekrar edeceğiz, altını çizeceğiz ve Müslümanlar olarak da kendi aramızda önemli meseleleri sürekli müzakere edeceğiz, müdahale edeceğiz, altını çizeceğiz ta ki kalplerimize yakin seviyesine ulaşıncaya dek. Üçüncü madde olaraktan kardeşler, insanları usandırmamak. Ebu Vâin anlatıyor. İbni Mesud bizlere her perşembe nasihatte bulunurdu. Bir adam, "Ben her gün bizlere nasihatte bulunmanı istiyorum." dedi. İbni Mesud radıyallahu an, Allah Nasuru bizi bıktırmamak için ara ara bizlere nasihat ederdi. Ben de aynı sebepten sizlere ara ara nasihat etmeyi uygun gördüm diyerek Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bu metodunu hatırlatarak yalnızca perşembe günleri vaaz ederdi. Şimdi kardeşler, normalde e, zaten okumuş olduğum rivayet çok açık. Yani i̇bn Mesud tabiini eğitirken, tabi'inle ilgilenirken e, onlara her perşembe ders veriyor. Adamın biri i̇bn Mesud'a geliyor, hani diyor sen alimsin, hocasın biz senden istifade ediyoruz. Yani her perşembe değil de bizi her gün böyle alsan karşına, bize her gün nasihatte bulunsan nasıl olur? i̇bn Mesud diyor ki, hayır. Yani Allah Resulü bizleri bıktırmamak için, usandırmamak için her gün değil. Bizlere haftada bazen ara ara e, ders verirdi, nasihat yapardı illet bizleri bıktırmamak. Ben de diyor aynı illeti gözeterekten sizleri bıktırmamak adına sizlere ara ara haftada bir gün, perşembe günleri nasihat ediyorum diye. Şimdi insanlara bir şeyleri anlatırken ara vermeyi bilmek lazım. Yani mesela bazen hani burada da oluyor. Ya bazı kardeşler diyorlar hani hocam işte haftada bir gün olmaz, e, hafta içi bir günde ders yapsak, e, bir kitap şart etsek vesaire. Şimdi bunlar insanın nefsine başta hoş gelen şeyler fakat zamanla artık insan bıkıyor bazı şeylerden. Yani sürekli aynı şeyler tekerrür edince insanın kalbinde değerini yitirmeye başlar. Onun için davetçi olan insanlar mesela e, örnek veriyorum işte Müslüman olan bir kardeşimiz evinde ailesine davet yapıyor her gün aynı şeyleri anlatıp anlatıp onları bıktırmamak lazım. Her gün aynı senelerin altını tekrar tekrar çizip onları usandırmamak lazım kardeşler. Ne yapmak lazım? Bugün onlara hidayete vesile olacak bir şeyler anlatmak lazım. Aradan bir hafta geçti, beş gün geçti tekrardan aynı şeyleri bir daha hatırlatmak lazım. Veya bir topluluğa bir şeyler anlattık, Müslüman oldular diyelim iman ettiler. Her gün bu adamları karşımıza alıp bunlara nasihat etmek yerine haftada bir gün, haftada iki gün, ki bıkma kavimden kavime göre değişir. Mesela bir ilim talebesi bıkmaz. Örnek veriyorum. Aynısını bir ilim talebesine uygulasanız isyan eder. Yani ben sana haftada sadece bir gün ders vereceğim deseniz alim olmaz. Yani haftada bir gün derse bir adam ilim talebesi olabilir mi? Mümkün değil. Ama normal çalışan, öğrendiklerini biraz zor hazmedebilen, geç hazmedebilen kardeşler için davet yapan, ders halkalarında hocalık yapan insanlarla ilgilenen kardeşlerimiz onların usandırmamayı ara ara onlara nasihat etmeyi, ara ara onlara vaaz etmeyi kendilerine şiar edinmeleri gerekir. Çünkü peygamber de onun terbiyesinde yetişen sahabe de insanlara vaaz ederken bu şekilde vaaz edenlerdi. Bu da iyi bir hitabetin veya iyi bir hatibin özelliklerinden bir tanesi. Ee, i̇nşallah eğer Allah azze ve celle nasip ederse bir sonraki dersimizde de bir iki madde daha anlatacağız. İyi bir hitabet için bir de nasıl konuşmayı nasıl öğrenebiliriz? Hitabetle nasıl kazanabiliriz? Onu da vaktimizi doldurduğumuz için bir sonraki derste inşallah işlemeye gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle'le temennimiz insanları O'nun dinine davet ederken bizlere fasih bir lisan ve kabul gören bir dil nasip eylemesidir. Allah'ın razı olsun.